Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin Arrahmanirrahim Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler Ümmeti Muhammed'in bir siyasi tarihi var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 çok rahat bir şekilde, bu Kur'an'da ayet var ama, bunu aklım almadı benim, bu ayeti sen sümen altı yap. Bu sureyi sümen altı yap. Hadisler zaten sümen altından çıkmıyor bir türlü. Bu sefer, tıpkı, Hristiyanlığa, papazların yaptığı müdahale süreci başladı. Yani insan süzgeçinden geçmiş, insan tarafından sansürlenmiş bir Kur'an uygulaması başladı 150 sene kadar devam etti bu Ahmet bin Hanbel'in işkence görmesinin nedeni budur onlarca yüzlerce ehl-i sünnet alemi ümmetin büyüğü işkence altından geçti mesela hepimizin veya çoğumuzun bildiği Kur'an mahluk mudur Allah'ın sözü müdür böyle bir tartışma çıktı ortaya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 çok eşariliğin yanında biraz daha geriden gelen yani ittibası yaygınlığı bakımından daha geriden gelen çünkü diğer 3 mezhep Maliki Hanbeli ve Şafii mezebinin bağlarının e, tamamı eşari mezebindendir İmam Ebu'l Hasan el eşari'nin mezebindendir sadece Hanefi mezebinin büyük bölümü e, yani Hanefi mezebin içinde de tamamı değil e, Maturidi mezhebin nedir zaten Maturidi'likle eşarilik arasındaki fark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 yok etmek için göndermesinin lütfu bereketiyle bu fitneyi kapattı. Bundan Ebu Hasan Eleşari'den 100 sene sonra yani 400. yıldan itibaren Ümmet-i Muhammed Halife Memun'un başlattığı daha tehlikeli bir fitneyle karşılaştı. Memun, Abbas'a Harun Reşid'in arkasından gelen, onun çocuklarından gelişti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 Maalesef e, ciddi bir şekilde Ümmeti Muhammed'in bağrından böyle bir fitne çıktı. Batınilik Önce üç tane serseri ya bunları tüküre boğarız düşünüldü. Sonra ciddi bir güç oldular. Siyasi güç oldular. Bayağı bir e, taraftar buldular. Büyük komplolarla e, Siyasi kadrolarda alimler arasında cinayetlere neden oldular. nizamın mülkü bunlar öldürdü mesela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 Gazali arkadaşlar 55 yaşında vefat etti. Yani hicri 450'de doğdu, 505'te vefat etti. Gazali vefat ettiğinde batiniylik diye bir fitne kalmadı. Felsefe okudum demeye de utandı insanlar. Yok canım bizim kütüphane de varmış biz onları yakmak için kullanıyoruz. Felsefe kitabına tuttum demeye korktu insanlar. Gazali tek başına ama. Ordusu yok, örgütü yok, arkasında devleti de yok. Ve halifeler, malifeler hepsi can derdinde. Kim bunun onunla ilgilenen de yok. Sadece kendisi Ebu'l Hasan el-Eşarî'nin talebesinin talebesi aslında. O ekol gene Ebu'l Hasan el-Eşarî'den geliyor. Çünkü mezhebi Eşarilik mezhebi. İmam Şafii'nin fıkıhta e, ekolünü izliyor.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 tasavvuf dönemine rastlar. Tasavvufun da elekleyebileceği kadar inceleme imkanını bir türlü bulamadı. Dolayısıyla tasavvuftaki sırlar, yani erbabının anladığı sırlar İhyaülü Muddin'de ağır bir şekilde var. Tarikat şeyhlerinin bile anlamadığı cümleler var İhyaülü Muddin'de. Belli başlı yine felsefeden kaynaklanmış, mantık ilminden kaynaklanmış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 Yani bizim İhyaülü Müddin'den ve diğer kitaplarından özellikle İhyaülü Müddin, Minhacül Abidin, Abidlerin Yolu isimli kitabı ve Dinde Kırk Esas isimli kitabı çok değerli. Diğer kitaplar da güzel ama bu üç kitabı bitirim kitaplar. Bu kitaplardan ümmet olarak istifade edilmesi lazım. Sadece tarikata veya sadece fıkha, sadece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 rahmet eylesin, bize de işi vaktinden çok kalitede çalışmayı nasip etsin, bir şeyi söylemeden gidersem bu gece uyuyamam 5 kuruş maaş almamış birisi gazali arkadaşlar çok iyi yazısı var musaf yazıp onu satıp geçiniyormuş bu neyi gösteriyor, bir musaf kaç günde yazılır arkadaşlar şimdi musaf yazmak eğri bürü yazmıyorsun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 Otobüs parası demek. Adam 10 yerden burs alıyor. Babasından daha yüksek maaşı var. Babadan açlık gene geliyor. Ondan sonra 20 defa okursun gene bir satır anlamazsın sen ihyadan. İhyanın sahibine ters çünkü bu. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin